Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın evet, basket mi konuşalım? Öyle yapalım çünkü hem Türkiye'de hem ABD'de iki önemli final serisi var. Önce Türkiye'den başlayalım. Türkiye Ligi'nin finalinde Herhalde çok uzun yıllar sonra iki kulüp takımı var. Sponsor destekli iki kulüp takımı. Çünkü 20 yıllık bir dönemde hep eski ismiyle müessese takımı denen ya da şimdi şirket takımı diyebiliriz. İşte Ülker, Efes, Bilsen, Tofaş gibi takımların Türk basketboluna hakim olduğunu, finallerde de karşılaştığını görmüştük. Bu sezon değişik bir tablo var. Hiçbir şirket takımı yok finalde. Böyle ilginç bir durum ve Fenerbahçe ile Galatasaray oynuyorlar final serisinde. Ee, Fenerbahçe zaten son yıllarda ülkenin desteğini aldığı için ya şampiyon ya finalist geçen dört sezonda. Ee, ve Son yılların en iddialı işte iki takımından biri. En büyük bütçelerden birine sahip. Galatasaray ise 21 yıl sonra ilk kez finalde en son 1990'da final oynayıp şampiyon olmuşlardı. İki takımın birbirine karşı final oynadığı son sezon ise 1984-85 sezonu. Yani 26 sezon geçmiş. Bu yüzden ayrı farklı farklı önemleri var bu finalin. Yani bir işte ezeli rekabetin basketbol taşınması ki bir anda ilgi arttıran bir şey. Yani i̇ki farklı salonda oynanıyor şimdi İstanbul'da. Salonlar yani biletler günler öncesinden bitti. Salonlar tıklım tıklım dolu. E gazetelerde tam sayfa haber şu anda futbol sezonundan da çıktığımız için transferde de paradan başka bir şey yok futbol transferlerinde o yüzden tam sayfa Hatta bazen daha fazla yer ayrılıyor bir anda basketi gündeme getiren bu basketlu böyle benim var bir de işte şirket takımlarının belki hani devinin kapandığının bir şeyi daha Avrupa tipi İtalyan tipi sponsorluğun Geçerli olacağını gösteren bir durum Yani bir kulüp takımı ve ona sponsor olan bir şirket modeli e, Belki daha geçerli olacak Yani bu tablonu gösteriyor Biraz e, Şimdi final serisine gelirsek e, Aşağı yukarı 19 sezondur uygulanan Türkiye'de Normal sezonda olan maçlar da dikkate alınıyor. Karşılıklı maç kazandılarsa Birer maç normal sezonda Playoff serisine ya da final serisinde 0-0'lık beraberlikle başlıyor. İki, takım, i̇ki maçı da aynı takım kazanmış da bir 0'lık üstünlükle başlıyor. Normal sezonda da birer galibiyet almışlardı. Bu yüzden daha da güzel oldu. 0-0 ve dört maç kazanan şampiyon olacak. Fenerbahçe normal sezonun lideri olduğu için e, final serisine e, iki maçla kendi evinde başladı ve çok farklı kazandı o maçları rahat kazandı evet ikisini de büyük bir rahatlıkla kazandı gönlüm. evet yani şöyle birinde yani belki 10 dakika derine bildi Galatasaray, öbüründe 25. dakikaya kadar kafa kafaya gitti hatta ikinci maçta Galatasaray ilk yarıda öndeydi Bu sonra Fenerbahçe ağırlığını koydu normal şartlarda zaten Fenerbahçe'nin hani hem e, oyuncu kalitesi hem bu işe ayırdığı bütçeyle <gülüyor> bu seyirin galibi olması lazım sağ avantajı da var yani seri 7 maça kadar giderse 4'ünü kendi sahasında oynamış olacak. Son maç dahil. Böyle bir avantajı da var. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin kazanması lazım ama Galatasaray hani beklenenden daha az direnç gösterdi iki maçta. Yani çabuk çözüldü maçlar. Eee 3. maç dün akşam oynandı. ve şimdi 2 3. ve 4. maçlar Galatasaray'ın sahası kabul edilen Abdi Spor Salonu'nda yine tamamen dolu tribünlerin önünde oynandı dünkü maç. Galatasaray daha üstün gözüktüğü hatta farkı 11-12 sayıları çıkardığım maçta mesela koparamadı maçı. Ve maçın sonlarında 4 sayı 5 sayı öndeler. Fenerbahçe son 4 yılın maç tecrübesi, Avrupa Ligi tecrübesi bunları sahaya yansıtıp beraber yakaladı. Maç uzatmaya gitti ve ancak uzatmada kazanabildi. Galatasaray 4 sayıyla büyük bir zorlukla yansıtıyor. 2-1 oldu yani vaziyeti. Bu da normal bir sonuç diyebiliriz. Galatasaray'ın kendisi aslında bir maç kazanması. Beklenebilir bir şey. En az bir maç kazanması. Ee, serinin 4-0 bitmesi de beklenemez. Hani böyle büyük bir seyirci desteği. Ee, herhalde Galatasaray'ın işte 20 yıldır en iyi sezonunu geçirmesi. Yani normal sezonda da gayet iyilerdi. Ee, ligi son haftaki yeni ligi 3. bitirdiler normal sezonu. Hani sergiledikleri tablo uygun bir sonuç. Ee, ama işte mesela kritik anlarda dün akşam normal süre biterken üst üste 4-5 hücumda kop, yani skoru koparabilecek farkı 6 7si çıkarabilecek hücumları değerlendiremediler orada e, bazı kilit oyunculara sorumluluk alabilecek oyunculara ihtiyaç oluyor o isimler mesela Galatasaray'da yok e, Fenerbahçe'de var işte o da iki takım arasındaki fark diye nitelendirebiliriz dördüncü e, maç Yarın akşam oynanacak yine ee, Ne İpekçi'de. Yani Fenerbahçe'nin şöyle bir dezavantajı oldu. Tabii çok uzun bir sezon onlar için. Yani normal sezon Avrupa Ligi'nde ıı, 16 maç ve hani Türkiye Ligi'nin üzerindeki rakiplere karşı 16 maç, Türkiye Kupası, sonuna kadar gittikleri Türkiye Kupası. E, uzun bir sezon ve yani sezon başından beri çok sakat verdiler. Hatta daha sezon açılmadan. Enginat Sür oyun kuruculardan biri hiç oynayamadı e, Widmar'ı kaybettiler sezonun ortasında yok e, final serisi öncesi böyle final serilerin hırslı ve kilit oyuncularından Amerikalı Terrence Kimti yok e, eksikleri var kadro daraldı e, bu da tabi sıkıntı yürütüyor dün mesela o Savaş'ta 5 boyalık çıkınca pota dibinde biraz çaresiz kaldılar Böyle bir sıkıntı var. Yani iki takımı dengeleyen birkaç faktör oldu. Eğer Galatasaray yarın da kazanabilirse ilginç bir durum olacak. Yani her şey baştan başta üç maçlık bir seriye çıkıyor gibi olacaklar yarından sonra. Yani kalan üç maçın ikisini kazanan şampiyon olacak. Yani sonun yedinci maça kadar gitmesi atmosfer açısından, heyecan açısından iyi olur tabii. Çünkü yarın Fenerbahçe kazanırsa salı günü Sinan Erdem'de onun da moraliyle muhtemelen Dört bile bitirir seri yani onun için de kazanır. Ee, böyle bir durum söz konusu. Ee, ama yani Türkiye'nin iki lider kulübünün hani basketbolda da e, bu düzeyde olmasının büyük bir heyecan kattığını söyleyebiliriz. Bir noktaya daha değinmek lazım. Fenerbahçe erkekler basketbolda şampiyon olursa e, Türkiye spor tarihinde sanıyorum bir ilk gerçekleştirecek 5 büyük takım sporunda birden şampiyon olmuş olacak. daha doğrusu yani futbol erkekler futbol, kadın erkek basketbol, kadın erkek voleybol 5'te 5 beş yapacak. Türkiye spor tarihinde bir ilk, hakikaten büyük bir başarı olacak. Yani muhtemelen üç vardır Fenerbahçe geçen sezon zaten 4 yapmıştı futbol hariç. bu sezon futbolda katmış olacaklar eğer basketbolu kazanırlarsa tabii. Evet bu maçları televizyon parasız televizyonda veriyor mu? Vermiyor maalesef. Dece Türk'teki Spormax kanalı veriyor. E, bu aslında basketbolla ilgili hani, genel bir sorun. E, Spormax'in yayınları belki fena değil ama izleyeni tabii bir açık kanal, eski NTV gibi değil. E, biraz finali televizyonda gözlerden ırak tutuyor. Yani Bu normal sezon için maçları için de söz konusu var ee, yani hani basketbola biraz daha kenardan ilgili e, spor sever, hani özellikle aramıyor dediği süruyor e, maçarı izle imkanı bulamayabiliyor Bu bir dezavantaj belki final serisi Hani e, şey grubuna karanmit grubuna ait bu açıklamamayı hani sky çoktan falan inanabilir diye düşünüyorum evet. ee, ama öyle bir yola gitmedi vardı Evet, gene de çok yani uzun bir süreden beri ciddi bir renk unsurunun gelmiş olduğunu söyleyebiliriz bu Fenerbahçe Galatasaray finali evet, finansiyelisi. Evet. ben yani basketbola dair ilk katıldığım dönem işte tam o dönem iki takım yatırım yapıyordu İşte Paul Dawkins, Calvin Roberts, Eniy Amerikalıları getiriyordu o dönem. Herhalde bütçeler bugünkü'nün ee, Belki 20'de biriydi. Belki daha da az. Ama müesses takım yani o zaman Eczacıbaşı, Cibaşı, FSB gibi takımlar şundan yakınıyordu. Ee, biz oyuncu yetiştiriyoruz. Kulüp takımları kapıyor. Böyle bir tartışmanın olduğunu hatırlıyorum. Sonra 90'ların başında Ezra o treni kaçırdı ama FSB Sen şunu keşfetti. Yani biraz para ayırır ve Avrupa'da da iddialı olurlarsa aslında tahmin ettiklerinden büyük bir e, tanıtım aracı olabilir. Basketbol ve Hakikaten yatırımı birden arttırdılar, gaza bastılar. Kulüp takımları o bütçelere çıkamayınca tamamen değişik bir ortam oldu. İşte Ülker, e, ona FSP'sinde en büyük rakip takımı kurdu. Ardından tofaş'ın işte bir iki üç senelik müthiş yatırımı geldi. Yani 90'ların sonunda şu durum vardı. Hani kulüp takımları tamamen figüran, Galatasaray 5'te işte zaten öyleydi. İşte Fenerbahçe bir parça direnmeye çalışıyor. Üç şirket takımı aralarında kapışıyorlar. Böyle dün söz konusuydu yani 10 11 sezon sonra farklı bir tablo var Ülker kulübü kapattı Efes Pilsen kapatmanın eşiğine geldi isim değiştirdi ama başarısız tofaşta Kerrem bir yatırım yapıyor yani işte daha gençlere yatırım yapıyor Hani oligte de orta sıralar küme düşme bulunyan bir takımı var şeyler daha başarılı kulüp daha başarıyoruz Evet i̇şte, e, basket devam edelim o zaman. Amerika Birleşik Devletleri'nde de NBA denen en önemli spor organizasyonu da sonuçlanıyor şu sıralarda. Evet NBA'de de final serisi var. Tabi dünya basketbolunun gözü oradadır şu anda. Türkiye'deki gibi final serileri oynanıyor. İşte İspanya'da, Fransa'da pazar günü ilk finali var. O tek maç. Erman Kunter'ın çalıştırdığı şöle takımı Paris'te e, Nansi ile final oynayacak ve üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmanın eşiğinde Kunter'de e, yani Fransa'nın bir numaralı basketbol koçu olmaya doğru gidiyor. E, belki onu kısa bir süre sonra Fransa milli takımının başına bile getirebilir bu başarıları. E, neyse ama gözler daha çok ABD'dir çünkü NBA finalleri var ve e, bu sabah karşı 5. maç oynandığı seride Dallas'taki 5. maç e, ve Dallas Mavericks Miami Heat'i bir kez daha yendi. 3-2 de seride. Ee, serinin en yüksek skorlu maçı oldu bu. Ee, 112-103 sanıyorum. Skor, ee, Devlet serinin başından beri ee, e, sakat bir orta parmakla oynuyor. Ona rağmen 29 sayıyla maçının en skorları oldu bugün. E, hani ne kadar fedakar, ne, ne büyük bir takım oyuncusu olduğunu biliyoruz ama Sakatlık falan dinlemiyor. Dördüncü maçta bir de ateşli çıktı sahaya. Ona rağmen ma maçın son çeyreğinde kritik sayılar atıp e, maçı kazandırdı. 3-2 e, öndeler. E, son iki maç Miami'de ama birini kazansa şampiyon olacak. Deplasman dezavantajları var. E, Tabi de özellikle Amerikan dergilerinde Amerikan basınında hani Noviski'ye metiyeler var evet ama gözler daha çok LeBron James'in üzerinde. James geçen yıl kariyerinde öne önemli bir hamle yapıp e, ligdeki ilk takımı Cleveland Miami'ye geçmişti. Yani serbest kalıyordu. Böyle bir karar verdi. Yanında e, Toronto'dan Chris Bosh'u da getirdi ve Miami'de zaten işte Dwayne Wade vardı, onun yıldızı. İşte üç 3 yıldız bir arada şampiyonlar ama hani o kararı açıkladığı televizyon programı, ayrılış biçimi büyük bir antipati yarattı. Yani Cleveland'da zaten Hain damgasıydı onun dışında Amerika'da da böyle bir şey ee, e, sevilmeyen takım damgasıydılar bu karar yüzünden. İşte eski basketbolcular hep eleştirdiler onları. Ne, e, e, neden eleştiriliyor? Yani e, buradaki etik problem mi var? Nedir? Ben yani çok yani aslında günün durumuna ayrı çok bir şey yok. yani oyuncular serbest. Yani bir hile burada yapmıyorlar zaten. Yani i̇lk takımına sadık kalmıyor ama. Hani, sporda bambaşka bir dönemdeyiz o takımda da 7 yılı oynadı, final oynadılar ama e, bugün sporcusu olarak kendine daha büyük pazar, daha büyük ekonomik bir gelecek arıyor ve elbette bir şampiyonluk da istiyor e, iki tane iyi oyuncuyla bir yere gelip daha iyi bir mücadele etmek çok garipsenecek bir durum değil, eski kuşak yani Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird kuşağın oyuncuları şundan isterler biz kendi zamanımızda işte benleri takıma takımımı çağırmıştım. Bir arada onemi düşünmezdik bile birbirimizi yenmeyi düşünürdük gibi sözler söyledi mesela Magic Johnson. Tabii şu faktör var. O zaman NBA'de takım sayısı bugüne 7 takım daha az, 23 takım var ve e, yani belli takımlar da yıldız yoğunlaşması var. Yani Magic Johnson öyle diyor ama kendi onları takım zaten e, yıldızlar topluluğu gibiydi. Yani Kareem Abdul Jabbar, Tiwot da Magic Johnson oyun kurucu da. James Worthy, Byron Scott e, hani müthiş bir takım zaten. Keza Boston Celtics onlar onların en iyi gibi. Yani bugün böyle bir yıldız yoğunluğunu bu, yaratabilmek çok kolay değil. Yani şey, oyuncular daha fazla takıma dağılıyor tabii. Yani Avru ne kadar Avrupa'lı da gelse böyle bir yıldız yoğunluğu yok. O yüzden o eleştirileri biraz haksızlar bence. E, hani haklı oldukları nokta hani niye kendi takımında bir ortam yaratıp şampiyon olmuyorsun? O da bir tek tabi şeye bağlı değil bir oyuncuya. Yani takım kimleri takas edebiliyor, kimleri alabiliyor onunla ilgili bir durum. Şimdiki eleştiri ise asıl oyununa yönelik. Yani final serisi ve James iptar elini alıp hani kritik anlarda ortaya çıkıp maçı kazanacak sayıları atmalı, top son dakikalarda en heyecanlı anlarda en çekişmeyen anlarda onun eline gelmeli. Ama böyle durumlarda mesela fazla pasör davrandığını, hani kendi sayıya gitmek yerinde hep asist aradığını ve hani biraz çekingen davrandığını söylüyorlar dördüncü maçta sanıyorum son 22 hucumun yarısında ya da yarısından fazlasında eline eline top değmemiş LeBron James'in ee, hani NBA'de alışkanlık biraz yıldız sistemine dayalı olduğu için nedir işte top Michael Jordan'ın eline geliyor her ucunda bir kere değecek hucumların yarısını belki fazlasını son çeyrekte maçı son altı dakikasında o kullanılacak ve hani gereken sayıları atıp maçı kazandıracak alışık olduk sistem bu o yüzden e, hani belki bayağı kırıklığı var. E, şimdi üçlük yenik durma düşünce e, artık yumurta kapıya dayanmanın da ötesinde yani bir daha maç kağıtma şansları yok. Şampiyonluktan olacaklar. Eee daha fazla olacaktır. Dün akşam ya yani bu sabah karşı e, galiba 19 sayı atmış. 10 rebound, 10 asist. Fena değil ama beklenen şu herhalde. 35 sayı 15 rebound, 10 asist ama triple yani e, triple double yapmış değil mi? Yapmış zaten evet <gülüyor> ama hani sayı attığı sayı ve son dakikalarda aldığı sorumluk az bulunuyor muhtemelen. <gülüyor> evet. Bu yani Avrupa değil Amerikan sisteminin şeyi. Avrupa'da bir koç zaten buna izin vermez yani biz alsın evet. <gülüyor> son 10 topu kullansın 20 25 sayı alsın maçı kazandırsın. Hani çok rahat bu Türkiye finenden de görebilirsiniz çok daha Antönörün kenardaki antrenörün hakim olduğu bir sistem. Ee, dün akşam da mesela son dakikaları izlerken Yani sahanın içinde artık iki takımın antrenörleri ile Oktay Mahmudi hani Savunmada bilhassa işte Eller kalksın adam kaçmasın diye Uğraşıyorlar e, NBA'de, yani elbette antrenörlerin ağırlığı var Takımı kuran onlar sahaya 5 oyuncuyu onlar ama e, Düdük çaldığı anda Artık biraz e, hele son dakikalarda İş e, oyuncular da bitiyor Fakat e, Böyle ilginç durum. Bakalım Lebron Kare yani 8. sezonunda Kariye'nin ilk şampiyon ulaşacak mı? E, cumartesi ve salı günü son iki maç Miami'de. Ve kendi sağlarındalar aslında. Yani kazanmaları da çok anormal olmayacak. E, sadece işte geriye düşmenin artık bir avans avansları olmamasının yarattığı bir stres olabilir. Evet. Ben yani, key, çok etkili ve iyi bir Sporcu olarak beğendiğim için onun takımını tutuyorum. E, bir de belki onun son şampiyonluk şansı olabilir. Evet. E, yani Noriski 33 yaşında oldu sanıyorum. Liga, lig'de mutlaka daha oynayacaktır ama e, gelecek sezon bu performansı olur mu takım onun için. Emin olamıyoruz. Çok keyifimiz. Oyun kurucu Jason Kidd 38 yaşında. E, evet. Yani 5-6 yıl önceki gibi oynayamıyor. Yine etkili asistlerini yapıyor ama aynı seviyede olmayabiliyor tabii. Evet peki bir de basketten sonra bir de spor olup olmadığı birazcık tartışmalı bir hayli tartışmalı olan bu Formula 1'den de bahsetmek istiyorduk. Yani bu Eccles, e, ertelendi filan Bahreyn'de Grand Prix Ekim'e e, Ekim'de yapılacaktı galiba ama şimdi yapılmıyormuş ama özellikle de ilginç bir direniş yani yarışçılardan da bir şey gelmiş olduğu yolunda ilgili bir haber vardı dün gördüm herhalde tribünde Robert McCain yazısı. normalde Bahreyn Manama'da oluyor değil mi galiba Bahreyn yarış bu sezonun ilk Grand Prix'siydi yani Avustralya'dan önce evet ama oradaki işte karışık karışıklık sebebiyle e, herhalde yani yarışa 10 gün kala falan iptal oldu yarış e, Ertelemedi. iptal kararı açıkladı Dünya Otomobil Federasyonu ee, ve hani sezonun başlangıcı ileri atılmış oldu ee, iki hafta sanıyorum ee, öyle bir karar ve hani 2011 için yapılmayacak artık seneye kaldık düşünüyordu ama ee, tabi <gülüyor> biraz dünya otomobil biraz da Formula 1'in yönetimi hep şeyin peşinde işte daha fazla yarış olsun daha fazla para ee, yani şeyi düşünün son 15 yılda Formula 1 sezonundaki artan yarış sayısını yani yani ee, 14-15'lerden 20'lere geldik. Yani her sene bir tane arttıra arttıra özellikle Asya ya bu sigara Avrupa'daki sigara reklamı yasaklarından sonra yarış sayısını şeye kadar çıkardılar 20'lere. Yani Avrupa'dan biraz fedakarlık edildi ama bazı klasik yarışlardan klasik yarışlar iptal edilme imkan yok. Yani Monaco Grand Prix'sini her zaman tutacaksınız elde. Sayı yükseldi. Şimdi sezon işte Bahreinde işler biraz yatıştı, ayarladık diye Grand Prix'i bu sefer sezonun sonuna eklediler. Ee, on, yani herhalde iki hafta son 10 gün içinde ondan bir kararla ee, birden sezonun sonunda birini verdi Bahreyn Grand Prix'se ama bir şeylerden takımlardan itiraz var. Yani herhalde oradaki, e, yani ülkedeki güvenliğin sağlığına pek inanmıyorlar onlar. Yani şu anda daha... Evet yani inanılmaz şeyler o Manama'daki bütün meydanın deki heykeli de yıkıp her şeyi dağıttılar. Yok saydılar orayı tahrip ettiler. Yeryüzünden sildiler yani. Tahrip meydan oldu yani orası. <gülüyor> tahrip meydanı oldu. Fakat ilginç şeyler de var. Mesela Abaz.org zaman zaman takip ettiğimiz önemli şeyde 450 bin imza topla, toplanmış internet üzerinden iptal edilsin ilan diye çünkü insan hakları kaygıları dolayısıyla bir de ilginç bir şey çıkmış rapor sızmış bir böyle soruşturma delegasyonu gibi bir şey Bahreyn'i geçen hafta ziyaret etmiş şey adına yani Formula 1 yarışını düzenleyenler adına ve yani olağanüstü hal kalkıp işte protestocular da dönünce fakat rapor şöyle Carlos Gracia diye bir adam önemli biriymiş zaten Bahreyn kralının şeye tayin ettiği adam atadığı adam Hiçbir insan hakkı çiğnenmediğini söylemiş. Böyle muhalefet mi ne muhalefeti yok böyle bir şey demiş. Bir grup işte insan şey yapıyorlardı filan demiş. Sonra da raporunu bu, bu, bu esaslar üzerine düzenlemiş. Aa, genç insanlar tekrar istiyorlar yarışın yerine getirilmesini. Ee, ve ben de işte tam bir sükunet, istikrar tamamen normale döndü diye şey yapmış. Süplima. Süt, Süt, <gülüyor> ortalık şey diye mis gibi yal gezdim meydan hiçbir şey yok aynen falan. öyle gördüğüm demiş açık bir hükümet şeffaf e, yani, hükümet, e, muhalefete de tam görüşme hakkı tanıyor filan gayet iyi derken ama olmamış sonra birden bir yedik bir içtik bir <gülüyor> yedik falan. E, aslında formüle birin durumunu geçen hafta konuştuğumuz şifanın durumuna benzetebiliriz tamamen böyle ülkeler üstü bir küresel şampiyona bu ve hani gittiği yapıldığı ülkelerde bir sürü şey ister. Ayrıcalık. Ee, hani o ülke vatandaşlarının faydalanamadığı bir sürü ayrıcalık ister. Ee, işte araçlar, malzemeler işte gümüksüz geçer. Ee, onun çünkü o ülkeye gelirken işte hafta başı gelir. takılmadan geçmesi, hazırlıkların yapılması için bir aksiyon olması gerekir. Giderken aynı şekilde. Bir dönem 10 ee, oyundan fazla olmuştur. Sunday Times gümrük işlemi olmadığı için Formula 1 konteynerların içinde uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını iddia etmişti. Hiç şaşırtmaz tabii, yani. tabii. Sonra da olunamadı. Yani Times'ın şeyiydi. Formula 1 yönetimi tabii böyle bir şey yok falan diye yalanladı ama hani, eğer hani bir takımı o zaman takımlar değişti tabii zaman içinde. Bir takım korsum olarak böyle kullanan bir kaçakçı varsa iyi bir yol keşfetmiş demektir. Evet. Ve şey işte Bernie yani şey gibi aynı FIFA başkanı Blatter gibi Hani Grand Prix'i veririm ülkenize. Yılda alırım. Şöyle bir pist isterim. E i̇şte efendim 150 bin seyirci olacak. Bilet gelirinin şu kadarını alırım. İşte ülkeye gelirken hiçbir kısıtlama istemem. Aynı FIFA dünya pozisyonu nasıl davranıyorsa. E, gibi. E, evet, ek, e, sömürge valisi gibi. Ekısıtıl ek, kendisi de ciddi bir otoriter eğilimleriyle hatta onun ötesine geçen eğilimleriyle de tanınan Hitler hayranı de seks e, rezaletleriyle o, de. O öpüsün değil, o otomobil şeyinin başkanı Max Mosley'di. ha Mosley'di satımı. değil mi? Yani bir ara, şey diyelim hani, e, dünya motor yöneten iki kafadar değil mi? Max Mosley uzun yıllar Dünya Otomobil federasyonunun başkanını yapmıştı. Babası galiba e, özellikle şey, herhalde İngiltere Başbakanı Chamberlain mi? Herhalde Hı. Chamberlain döneminde bakan falan galiba böyle ama Hitler... Yani Almanya-İngiltere arasında ittifak olmasını evet. yeğleyen bir bakan galiba. Sonra evet bir skandallar bir şeyler oldu o istifa etti orada. Devreden çıktı. Şimdi mesela en azından şeyin başında Dünya Otomobil Sedasyonu'nun başında John Toth var. Hani Ferrari takımında direktörlük yapmış bu işin içinden gelen birisi. Çok içinden gelen birisi yani. Evet. O bir artı olabilir ama Eccleston'un şeyleri devam ediyor. Bir yandan da işte Formula 1'in satılacağı önünde bir şeyler var. Murdoch'un News Corp'u e, öyle bir göz dikmiş durumda. Üzücü. <gülüyor> bir... Şey e, bu arada yalnız e, itiraz, e, yani Ek'sın açıklamış şey olmayacağını artık yapılmayacağını bu itirazlar karşısında ...Yarışın Bahreyn ayağının. Fakat e, şey buna itiraz, e, ...muhalefettekiler çok sevinmişler buna tabi. Fakat e, bazı itirazlar da gelmiş çok iş kaybedeceğiz demiş mesela bir Hemen emin olmayalım daha Yarış, yarışa e, yani o açık, ilk açıklanan muhtemel tarih 5 e, ay var içeride Dört buçuk beş ay hani bir buçuk ay bir değişiklik daha olabilir yani şaşırmam. Evet. Turizm Bakın, turizm sektörü da... çok kayıplı çıkar bu işten diye itirazlar başlamış. Yoksa insan haklarıysa o zaman Çin'e de Çin'e de vermeyelim filan diye yazmışlar. Bende bir haber vardır. Fakir bitirebilirse herhalde <gülüyor> <gülüyor> bu durum. Ee, çok teşekkürler. Hafta görüşmek, görüşmek üzere. Alp Ulagayla Spor. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.